İstanbul'da Mevlana'yı anma adı altında düzenlenen programda Türkçe ezan ve Türkçe Kur'an okutulmakla beraber kadın erkek karışık sema gösterileri yapıldı. Bunun dinimizde bir karşılığı var mıdır? Ona ilaveten İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh'in ana dilde ezan ve ana dilde ibadet hakkında verdiği fetvayı nasıl değerlendirmeliyiz? Kardeşim, Kur'an-ı Kerim. Allah kelamıdır. Nazım ve mana itibarıyla Allah'a aittir azze ve celleye. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyye buyuruyor. İnna cunnahu bu şekilde de var. Allah Teala onu Arapça bir Kur'an olarak inzal buyurdu. Ulema da Kur'an-ı Kerim'i ifade ederken, tarif ederken şunun altını hep çizdiler. Nazım ve mana itibariyle Allah'a aittir. Kim sadece mana itibariyle Allah'a aittir dedi? Batıniler. Bütün ümmette ittifak etti ki bunlar Müslüman değildir. Günümüzde birileri çıktılar, onlar da diyorlar ki Kur'an-ı Kerim mana itibariyle Allah'a aittir. Ama bakıyorsunuz, öte taraftan قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ bil بِالْيَوْمِ الْآخِرِ gibi ayetleri Anlarken de bunlar Allah'a ait olamaz diyorlar. Açıkça Kur'an-ı Kerim'in mana üzere geldiğini söyleyenlerin ikinci adımda, ikinci merhalede Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiklerini görüyoruz. İçeriden bu adamlar çıktılar. Bu adamlar konuştular. Şimdi başkaları çıktılar. Diyorlar ki, yüzyıllık bir oyun. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe namazlarda okuyalım, meydanda okuyalım, her yerde okuyalım. Kim bu adamlar? Hususi dünyalarında namaz ne kadar var bu adamlar? Müslümanlar, erkekler namazları camide kılarlar. Efendimiz Aleyhisselam o noktada uyarıları var. Salatul cemaati taftul ala salatil ferdi bi sebihen ve derece. Peki Türkçe Kur'an-ı Kerim'i okuyalım diyenler, Resulullah Aleyhisselam erkekler camide namaz kılsınlar, Teşvik ediyor, 27 derece daha fazileti var. Gelmeyenlere uyarıları var. Yani camiye komşu olduğu halde evinde namaz kılan namazı olmaz. Yani kamil olmaz şeklinde hadis-i şerifler var. Bütün bunlara rağmen bu adamlar camide ne kadar varlar? Peki o zaman niçin bunlar namazla uğraşırlar? Neden namazla şu dilde, bu dilde okuyalım böyle bu adamlar yazarlar, çizerler? İmkanı ele aldıkları zaman tahrif ederler. Bilirler ki Kur'an-ı Kerim'de muazzam bir etki vardır. Alaka vardır. İnsanlar onu hem nazım hem mana itibariyle allah Teala'ya ait olduğu şekilde okurlarsa, kafir Müslüman oluyor. Öyle etkileniyor. Bana ait değil ki bu. Allah Azze ve Celle'ye ait. Efendimiz'e ait değil. Kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Siz şimdi Rimbaud'u Türkçe okusanız, Fransızca ya da Ronsard'ı, Fransızca'daki o ahengi herhangi bir lisana tercüme ettiğinizde orada bulabilir misiniz? Dante'yi tercüme etseniz ilahi komedyayı, Türkçe'de o İtalya'nın bulmuş olduğu halaveti, talaveti, fesahatı, belagatı bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Yani bir halıyı tersine çevirdiğiniz zaman, üzerindeki motifleri, göze baktığınız zaman, verdiği o zevki, Tersine çevirdiğiniz zaman bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Peki bu Allah kelamıdır. Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Beşere ait içerisinde tek bir kelime yok. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şeriflerini şurada bir hafıza verin. Burada da Kur'an-ı Kerim. Karşıda da ecnebiler olsun. İlk defa Kur'an-ı Kerim'e muhatap olacak insanlar. Onlar okusunlar. Sonra sorun. Hangisi Allah kelamıdır diye tereddüt etmeden diyecekler ki bunlar değil. Yani bunlar bunun gibi değil diyecekler. Hadisler de mana itibariyle Allah Teala'ya aittir ama nazmı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Yani vehle ula da ilk bakışta insanlar bunu anlar, idrak ederler. İsmail diyor ki: Bir gün Kur'an-ı Kerim okuyorum. Yanımda birisi var. Varsaliku ve sarikatu facd'u eydihuma cez'an bima kasaba nekalen min Allah vallahu azizun hakim. Şaşırdım diyor. Vallahu kafur rahim dedim sonunda. Bedevi döndü bana dedi ki: "Hadha kelamun men?" Bu kimin sözü? Dedim ki: "Kelamullah. Allah azze ve celle'nin kelamı olmaz." dedi. Allah yer ve göklerin sahibi böyle kelamı olmaz dedi. Düşündüm, bir daha okudum. Olmaz dedi yine. Tekrar toparladım zihnimi, doğru okudum bu defa. Azizun hakim dedim. Wassariku wassarika tu fakdau aidiyahumajazaan bima kesaba nakalem minallah. Wallahu azizun hakim. Peki Bedevi, yani Arapçayı bozulmamış haliyle konuşan çölde yaşayan adam nereden anlıyor? Rafuru Rahim deyince Allah kelamı olmadığını diyor ki burada hırsızın cezasından bahsediyor İslam'a göre şerata göre eğer biri aşık olmaması durumunda gidip birinin malını alıyorsa çalıyorsa dükkanını kırıyorsa alın teriyle kazandığını ya da devletteki milletin yetimin malını alıyorsa çalıyorsa bunun cezası milletin gözü önünde meydanda verilecek. Şeriatın hükmü bu, ahkam-ı İslamiye'nin uygulandığı bir toplumda. Siz eğer trafikte cezayı yükseltirseniz ve affetmezseniz, o toplumda rüşvet olmazsa, kurallara riayet edildiğini görürsünüz. Yani dünyayı cehenneme çeviren, bir anda kırk bin Hint dokuma ustasının parmaklarını kesen İngilizler, çok mu? İnsaniyete, ahlaka, hukuka bağlı adamlar. Eğer bunların hukuktan, vicdandan zerre kadar nasip olsaydı, İngiliz kumaşının önünü açabilmek için bir anda 40 bin Hint dokuma ustasının elini kesmez bu adamlar. Üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu esasında böyle zulüm düzeniydi. Peki şimdi bu adam Londra'da giderken kurallara niye uyuyor? Ceza var diye uyuyor. Ceza yüksek diye uyuyor. Yani siz eğer cezayı adamın canını acıtacak şekilde koyarsanız suçu aşağıya düşürürsünüz. İslamiyet de cezayı koyuyor ya. Eğer gidip adamın alın teriyle kazandığını alacaksan bunun cezası budur diyor. Ve öyle bir emniyet tesis ediyor ki Hz. Ömer gibi radıyallahu anh adil bir devlet adamının yönetimindeki bir cemiyet devlet yapısını düşünün. Sokaklar, namaz vakti, dükkanlar açık, insanlar camiye gidiyor. Ama kimse dükkana girip de oradan bir şey almıyorlar. Bir iman var, iki ahkam-ı İslamiye var. Şimdi Bedevi buradan bakıyor. Diyor ki Allah kelamıysa hırsızın eli kesilecek, ondan sonra rahmetten bahsedilmez, aftan bahsedilmez. Orada devletin gücüne, Allah Teala'nın hükümlerinin azametine, işaret eden bir Esma-i Hüsna'dan biri kullanılmalı diyor. Yani Bedevi mektep görmemiş ama anlıyor. Sonra düzeltince Esma evet diyor anladım. Şimdi bu Allah kelamıdır. Yani Kur'an'ı Hakim okuyorsun, adam İtalyan, Alman, İngiliz vesaire, Abdü Samet'i şimdi açtın, rahmetullahi aleyh okuyor, dinliyor adam, iman ediyor. Peki başka bir kelamda, Türkçe, Fransızca, Arapça, Kur'an-ı tercüme ettiğiniz zaman bunu bulabilir misiniz? Asla bulamazsınız. Esma'i yine diyor ki, gidiyordum böyle, bir kız çocuğu gördüm. Humâsiyyeten yeten sudesiyye. 5-6 karış boyu vardı. Öyle şiirler okuyor ki, etkilendim. Dedim ki, bu Arap'ın en büyük şairelerinden birisi. Kız bu ifadeyi duyunca döndü bana vay hak. Aw yuaddu hada fasahatan ba'da Peki diyor ki bir ayet 8 ayrı toplamış. İki tane emir cümlesi, iki tane nehi cümlesi, iki tane haber, iki tane müjde, sekiz cümle yapısını Allah Azze ve Celle bir ayette topluyor. Peki siz bunu tercüme ettiğiniz zaman bu manayı, bu derinliği başka bir lisanla verebilir misiniz? Verme imkanınız var mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim tercüme edilsin, namazla okutulsun diyen adamların namazla, dinle, imanla, Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle bir alakası ona dair zahirde baktığımız zaman hani bu adamları camide görmemiz lazım, sabah namazında görmemiz lazım. Öyle ya cemaate gelecek Allah Resulü aleyhisselamın tembihatı var. Bilakis ahkam-ı Kur'aniyyenin ilkasında, ahkamı İslamiyenin toplumda uygulanmamasında en ön safta bu adamları gördüğümüze göre Önemli bir bölümünü orada müşahede ettiğimize göre bu nedir? İslam'ı yıkmak için, Kur'an-ı Kerim'in etkisini, tesirini kırabilmek için geliştirilen hamlelerdir. Kur'an-ı Kerim başka bir lisana aktarılıp, ibadet dili olmaz, namazda okunmaz. Yani ben ferdi olarak şu şöyle bu böyledir demiyorum. Ama kim böyle bir uğraşının içinde olursa, asla bu caiz değildir asla caiz değildir ezanla alakalı İbn Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Hanefi fukahasının en muhakkik yani muhakkiklerin sonu deniyor ona İbn Abidin rahmetullahi aleyh bir beldede ezan Muhammediye başka bir lisanda okunsa tercüme dedikleri şekilde okunsa İnsanlar da onun ezan olduğunu bilse bile yine sahi olmaz, o ezan tekrar okunmalıdır, yine caiz olmaz. Yani bu noktada cevaz veren alim yoktur, ezan bu ümmetin parolasıdır. Sabahın o vaktinde düşünün minarelerde müezzinler, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani şeytanın, iblisin, mana cephesinde işgal ve istila etmiş olduğu bir şehir, sabah vakti minarelerden ezan Muhammediye ile fecre alınıyor. Yani güneşin doğduğunu, biraz sonra doğacağını, imamlar, müezzinler ilan ediyorlar. Sabah geliyor diyorlar. Bunun için minaredeler, Allahu Ekber diyorlar. Dünyanın herhangi bir yerine gidin. Kilise var, şu var, bu var. Hangi o mabedin ibadete çağrısı, ezan gibi olabilir? Milyonlarca çan, havralardaki o bağırmalar, üfürmeler, boruya üflemeler vesaire. Bütün bunları milyon kere toplasanız, ezanın vermiş olduğu o mananın, binde birini verebilirler mi? Çin'e gidiyorsun, Arakan'a gidiyorsun, Hindistan'dasın, Leknev'desin, bir öğle vakti Allahu Ekber Allahu Ekber Büyük olan Allah'tır Müslüman Zahirde baktığın zaman Her ne kadar şu ya da bu Onların hakimiyetini görsen de Bütün bunlar izafidir Hakikat ise Allahu Ekber Bak yıkılan Roma'ya Bak Büyük İskender'e Bak Firavun'a Bak Nemrud'a Hepsi Hak ile yeksan olduğuna göre O zaman onlar izafi Hakikat Allahu Ekber. Büyük olan Allah'tır. Sen bunun için cehd edecek, bunun için mücadele vereceksin. Bu manayı biliyorlar tabii. Ne yapalım? O halde değiştirelim. Değiştirelim ki bu etkiyi, bu tesiri kıralım diyorlar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin. Bu konuda bir iştahı var mıdır? Ne diyor İmam-ı Azam Hazretleri? Bazı fetvalar, zamana göre değişir. Kur'an-ı Kerim değişmez. Sünnet seniye değişmez. Ama iştahatlar değişir. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri iştahat ediyor. Ebu Yusuf Hazretleri geliyor. Farklı bir şekilde iştahat ediyor. El-iştahadu la yunkalu bil -iştahat. O da iştahat, o da iştahat. Peki, mesela şuradan bakın. İmam-ı Azam Hazretleri mahkemeye biri geldiğinde, şahit olarak geldiğinde bu adam tezkiyeye tabi tutulmaz diyor. Biz onu şahit olarak kabul ederiz. Neden? O dönemde İmam-ı Azam zamanında yaşayanlar Resulullah Aleyhisselam'a daha yakınlar. Işığa daha yakın olunca daha fazla müstefid olursunuz. Resulullah Aleyhisselam'a daha yakınlar, daha fazla müstefid oluyorlar. Mana cephesinde etkileniyorlar. Ebu Yusuf Hazretleri başka da oluyor. İnsanlarda Resulullah Aleyhisselam'a onun zaman, asıl saadete bir uzaklık ve ona bağlı olarak da bir fesat, bir bozulma zuhur edince buyuruyor ki mahkemeye gelenler tezki edilecek. Kimsin sen ya? Nereden geliyorsun? Sende sadakat var mı? Doğruluk var mı? Şehadet edeceksin. Fakat senin sözüne itimat edebilir miyiz diye onu soruşturacak. Peki neden böyle? fukamız diyor ki fesadı zamanı. Zamanla bir bozulma zuhur edince Ebu Yusuf hocasından farklı iştihatta bulunuyor. Peki İmam-ı Azam Hazretleri küfede orada iştahat ediyor. Hice 120'den 150'ye kadar. 83 bin mesele çözüyor azizim. 83 bin mesele. Böyle hadis kitapları müdevven değil. flash bellek yok. 40 tane müştehit talebe var. Sorular geliyor. Devletten, evden, her yerden sorular geliyor. Onlar çözülecek. İmam-ı Azam Hazretleri orada. 83 bin meseleyi Kur'an-ı Hakim'e, Sünnet-i göre çözüyor. Peki, Küfe büyük bir şehir. Irak'ta kurulmuş büyük bir şehir. Hz. Ömer Radıyallahu anh Efendimiz kurmuş. Mecusi var, Müslüman var, Yahudi var. Önemli bir bölümü başına sarık koymuş üzerinde cübbe, dışarıdan yıkamadıkları, harp meydanında yıkamadıkları din-i mübin İslam'ı içerden nasıl yıkabiliriz? Onun mücadelesinde, darphane gibi hadis uyduruyorlar, sabah piyasaya sürüyorlar. Ulema da koruma noktasında büyük bir cehdle, büyük bir azimle mücadele veriyor. Müslüman olanlar var, binler on binler İslam'a giriyorlar. İran fethedilmiş, geliyorlar. 70 yaşında, 80 yaşında, bir anda 100 tane İranlı, Farisi, Müslüman olmuş, 80 yaşında bir adamın vefatına kısa bir zaman kalmış. Bunun Arapça Kur'anı Hakimi bir anda okuyup öğrenmesi, namazda okuması, bunun zorluğunu görüyor İmam Azam Ya bir anda bunlara hoca bulmak, bu kadar yaşlı insanı eğitmek, öğretmek, bunun zorluğunu da görüyor. Peki? İmam-ı Azam Hazretleri diyorlar ki yani bir ara bir ara söylüyor bunu Farsa da okuyabilir diyor Farsa da okuyabilir mana üzere okuyabilir diyor Ama sonra Nuh bin Meryem İmam-ı Azam Hazretleri'nin talebesi Başka talebeleri de var Onlar diyorlar ki Kesinlikle bu görüşünden dönmüştür İmam-ı Azam bu görüşü bırakmıştı Peki bunu hangi ortamda söylüyor? insanlar Müslüman olmuşlar ama Kur'an-ı Kerim'i okuma öğrenme imkan ve ihtimalleri yok böyle bir vasatta söylüyor fakat sonra talebesi Ebu Yusuf'un İmam Muhammed'in görüşüne dönüyor. Bütün kitaplarımızda yani fıkıh kitaplarımızda döndüğüne dair bu ifade var şimdi fetvalarla alakalı biraz önce demiştik ki fesadı zamana bağlı olarak Ebu Yusuf Hocası İmam-ı Azam Hazretleri'nden farklı fetva vermişti. O dedi ki mahkemeye gelene bakarım ben bu adam şahitliğe uygun mudur, adil midir? Tezkiyesini yaparım ben dedi Ebu Yusuf Hazretleri. Yani zaman değişince fetva değişti. Peki i̇bn Abidin diyor ki İmam-ı Azam onu o gün söyledi. Sonra bu görüşünden döndü. Kim? Kim? Dini mübin İslam'la oynamak için bunu söylerse, sureti katiyede bu haramdır diyor. Peki diğer imamlara bakıyoruz. İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Azam dışındaki bütün müştehid imamlar ne diyorlar? Kesinlikle haramdır diyorlar. Kur'an-ı Kerim اِنَّا اَنْزَنَّاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'en Arabiyyen Arapça indirmiştir. Başka bir dilde bunu okuyamayız. Caiz değildir diyorlar. O namaz olmaz diyorlar. Peki Ebu Davud'da hadis-i şerif var. Adam bilmiyor, öğrenemiyorsa ne yapacak? Diğer müşehitler ne diyorlar? Resulullah Aleyhisselam'ın yanına biri geliyor. Diyor ki okuyamıyorum, öğrenemiyorum. Subhanellahi ve lehamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu söyler. Namazda Subhanallah der. Ama Kur'an-ı Kerim, Fatiha'yı öğrenmek için ceh edecek, uğraşacak. Fakat öğrenene kadar bu kadar şöyle Fatiha okumayı da bilmiyorsa bu adam. O halde baktığımız zaman bütün müşehitler haram diyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri geçici bir süre bunu söylemiş. Ama sonra dönmüş bundan, dönmüş. Bu görüşü bırakmış İmam-ı Azam Hazretleri. İbn-i Avedin de diyor ki kim dini i İslam'lı oynamak için böyle bir hamle yaparsa bu kesinlikle haramdır. İmam-ı Azam'ın derdi davası bu değildi ki. O niçin bunu söylemişti? O adamları kurtarmak için söylemişti. Ama şimdi bakıyorsunuz yüzyıllık bir ameliye, Kur'an-ı Hakim'in insanlar üzerindeki o muhteşem, muazzam etkisi nasıl kırabiliriz? Bununla alakalı bir uğraşı var. Elhamdülillah yapamadılar. Bundan sonra yapamayacaklar. Neden? İnna nehnu nezzenne zikre ve innâ lehû lehâfidûn. Bu Kur'an'ı Allah indirdi. O koruyacak. Azze ve Celle. Onun muhafızı budur. Şunu da söyleyeyim Hakan kardeşim. Bütün Hanefi usul kitaplarına bakın. Kur'an-ı Kerim'in nazım ve mana olarak tarif ederler. Yani nazmı da Allah Azze ve Celle'ye aittir. Musa Sabri Efendi, Şeyhülislam, mes'eletü tercemetil Kur'an'da diyor ki, bu neyi gösterir? İmam-ı Azam her ne kadar geçici bir zaman böyle bir fetva verdiyse de, böyle bir görüşü olduysa da, Hanefi fukahasının tamamı farklı görüştedir. Bu görüşü almamıştır. Bununla amel etmemiştir. Onlar kuran kelimi Kerim'i nazım ve mana itibariyle, Allah Teala'nın keramı kabul ettiğinden dolayı, yani İmam-ı Azam'ın mana itibariyle Allah keramı kabul ettiği noktasına bir görüşü yok da, böyle bir fetvası bir dönem olmuş. Ama hiç kimse onu almamış. Hanefi fukası onunla amel etmemiş. Zaten İmam-ı Azam da ondan dönmüş. O görüşü bırakmış. O halde İmam-ı Azam Hazretleri hiç akıllarına gelmeyen bu adamlar, onun fetvaları dünyalarında, ticaretlerinde, siyasetlerinde, iktisadi hayattan hiç olmayan bu adamlar niçin böyle bir mevzuda İmam-ı Azam'a yapışırlar? Acaba bir yerde bir şey bulabiliriz de onun üzerinden din-i İslam'a saldırabilir miyiz? Dert budur. Ama bunlar bu noktaya bugün itibariyle nasıl gelmiştir? Birisi çıkar Kur'an-ı Kerim anlatmaya memur bu adam Kur'an-ı Kerim nazım itibariyle Allah'a ait değil, mana itibariyle gelmiştir der. Hocalar vesaire susar. Bir çıkar ekrana, efendim tevil ediyorsa, biz tekfir edemeyiz diyorsa, neyin tevvili? Adam Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyor, inkar. Diyor ki, işte bu ayet okuyor. la yu'minun لَا ve la bil بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Bunun diyor, Allah'a ait olduğu kanaatinde değilim. Eğer Allah'a aitse haşa, o zaman Allah Teala'nın ahlakiliği sorunu ortaya çıkar. Peki burada tevil mi var? Açıkça Kur'an-ı Hakim'e inkar mı var? Eğer birileri çıkıp inkara, küfre, tevil derse, o zaman böyle durumlar, muameleler bunların önünü doğrudan ya da dolaylı olarak açmış olurlar. Hakim ne yaparsa yapsın. Nereden girerse girsin. Kur'an-ı Kerim ne zor zamanlar gördü. Hep onunla uğraşanlar gittiler. O ayakta duruyor. Kıyamete kadar ayakta duracak. Çünkü o İhsan'ın kitabı değil. Hakan'ın da değil. Kimin? Allah'u la ilahe illa huve l-hayyul kayyum. Hay olan, la yamut olan Allah'ın kitabıdır. O halde o la yamuttur. O... Ölümsüz bir kitaptır. Kimse onun tek bir harfine müdahil olamaz. Olamamıştır, bundan sonra olamayacaktır. Dolayısıyla dönersek, İmam-ı Azam'ın görüşünden de hareketle, efendim, hiçbir ulema, ulemadan hiçbirisi başka bir dilde, Arapçadan başka bir dilde namazda Kur'an-ı Kerim okunacağını söylememiştir. Bilakis haram olduğunu söylediler. Haram olduğunu söylediler. İmam-ı Azam da o görüşten döndü. Böyle bir namaz kılınırsa fasittir. Ezanla alakalı. Zaten İbn-i Abid'in Rahmetullah Ali diyor ki ezan olduğu bilinse bile caiz değil, sahih değildir. Başka bir dilde ezan okumak. İstanbul müftüsü vardı. Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullah Ali. Diyanet İşleri Başkanı olunca Bekir Hake Efendi, Aslen Dağıstanlı, Fokat'ta yerleşiyorlar. Sonra İstanbul'da okuyor vesaire. 60 yılından sonra bir ara İstanbul müftüsü oluyor. Paşa darbe oluyor tabii. Darbe olunca paşa Müftülüğe gidiyor. Vali paşa oluyor. Darbecilerden birisi. Diyor ki müftü bey bundan sonra ezanları Türkçe okuyacaksın. Menderes'le bitmişti o masal. Yeniden başlatacaklar. Ben diyor İstanbul müftüsüyüm. Müftülük diyanete bağlı. Diyaneti sormamız lazım diyor. Olmaz diyor. Sen yap bir şey olmaz. Ben vali olarak söylüyorum. Efendim diyor. Evet siz valisiniz ama bir de diyanet var. Benim oraya sormam lazım. oran cevabını almam lazım. Vali bastırıyor. Bekir Aki Efendi sormam lazım diyor. Vali emir moduna geçince diyor ki olmaz diyor. Okuyamam diyor. Neden okumayacaksın diyor. Ben bu yaşımdan sonra gavur olamam diyor. Vali diyor ki yani ezanı Türkçe okumak kavurluk mudur? Evet öyledir diyor. Ben bu ezanı Türkçe okuyarak bu yaşımdan sonra gavur olamam deyince müftü vazifede alıyor valiyi. Belli bir zaman devam ediyor işte o vali göreve. Allah Teala'nın inayeti belli bir zaman sonra Müslümanların cehdi ve gayretiyle Bekir Ağa Efendi yeni de İstanbul müftüsü oluyor. Yani onun o duruşu önemliydi. Vali baktı ki bu kadar sessiz bir adam. Hiç konuşmaz, bir şey demez toplantılarda. Ama ben bunun yanına gittim. Dedim ki bak bundan sonra ezanlar Türkçe okunacak, yok dedi. Israr ettim, diyanete soralım dedi. Dayatınca ben bu yaştan sonra gavur olamam dedi. O adam bir anda aslan gibi kükredi. Eğer bir Müslüman en sessizi ezan Türkçe okunması teklifi karşısında böyle bir tepki veriyorsa, ya sokakların tepkisi nasıl olur der. Ve ezan Türkçe ikinci defa darbeciler 60'ta okutmak istiyorlardı. Ama bu emel ve arzularına nail olamazlar. Allah Teala dinini ulema ile korur kardeşim. Bir susanlar vardır koltuklar makamları korumak için. Yer içerle sonra gider kübre olurlar. Ama bir de zulmün, yalanın, ihanetin karşısında dağ gibi duranlar var. Elhamdülillah onlar öldükten sonra da yaşarlar kıyamette. Mahşerdeyse, onlar büyük rütbeler, büyük ünvanlara nail olacaklar. Onun için bu konuda milletimiz müsterih olsun. Ama şöyle de değil tabii. Yani bunu falan yapınca karşı çıkalım. Peki filan yapınca? Akademyada ilahiyatta bu milletin çocuğu gitsin Kur'an-ı Kerim öğrensin diye oğlunu gönderdiği yerde adam bundan daha ilerisini söylüyor. O zaman niye konuşmuyor? Niye sesin çıkmıyor? Senin adamın else o meşru öyle mi? Tabi ki bugünün tarihi yazılacak kim nerede duruyor? Kim masal kahramanı? Kim Allah kelamına ihanet ediyor? Hep bütün bunların hükmü verilecektir. Şimdi bugün Kur'an-ı oynayan bu adamlar bunların Kur'an'a, sünnete hasım düşman olduklarını bu millet bilir. Rahmetli Üstad Kadir Mısıroğlu Sevil dergisi vardı. Mektepteyken onları toplu olarak almıştım. Muhatipteyken. Böyle cilt cilt bir yerden almıştım onları. 78'li yıllar hatırlayabildiğim kadarıyla Anadolu'dan itiraf mektupları yayınlıyordu. Mesela Kayseri'den biri mektup yazmış. Diyor ki, bizim köye geldiler 30'lu 40'lığı yıllar. Kur'an-ı Kerim'i topladılar, çuvallara koydular yetkili zat çovalın üzerine çıktı eğer Allah varsa gelsin bu Kur'an'ı ayağımın altından alsın dediler. Yani bu millet kimin ne yaptığını biliyor Allah'ın inayetiyle. Onlar ne oldular şimdi? Yerin altındalar bunun hesabını veriyorlar. Yerin üstünde de bunun hesabını verecekler. Hakikat masaldan mutlak ve muhakkak ayrılacak. Onun için eskiler der ki bu adamlar bakırsız kazana benzerler. Bakırsız bir kazanın içine ne koyarsanız zehir olur. Oların içine giren de zehir olur. Oradan bir şey çıkmaz. Onlar bir şey yapamazlar. Ama öte taraflardan, beri taraflardan bozanlar, bunlar bizim adam diye onlara bakanlar, işte onlar orada din ve imanlarını kaybedebilirler. Allah muhafaza buyursun. Azze ve Celle.